Destekleri için Açık Radyo Dinleyicileri, Tülin ve Onur Kenber'e teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçak Sevgili dostlar, 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında bugün de birlikteyiz. Ben Erjument Gürçay, teknik masada Ömer Şahin. Hepinize radyonuzun başında keyifli bir saat geçirmenizi diliyoruz. Programa Boğaziçi Jazz Korosu'ndan dinlediğimiz çok sesli düzenlemesi Alkut Önder Sarı Çiftçi ait bir zeybekle başladık. Kerimoğlu zeybeği. Bu zeybek daha çok horozuyla, beziyle, bornozuyla ve bir, bir zamanlar dünyanın sekizinci harikası olarak da nitelenen bembeyaz pamuk gibi travertenleriyle, Hierapolis, Laodikia, Tripolis gibi antik kent kalıntılarıyla, kaplıcalarıyla ünü, yurt dışına da yayılmış Denizli'ye, Denizli yöresine ait bir zeybek türküsü ve oyunuydu. Denizde bugün Hititlere kadar uzanan 7 bin yıllık tarih ve kültür mirası üzerinde yükselen bir kent, işte bilinen ilk yerleşim yeri Eski Köy yakınlarındaki Laodikia. Kent milattan önce 256'da kurulmuş, işte 1256'da bölgeye Türkmenler gelmiş. Denizli, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'yu birbirine bağlayan kavşak noktasında dört tarafı dağlarla çevrili işte bir milyon nüfusu olan küçük yüz ölçümüne rağmen tarihsel süreç içerisinde gelişmiş tarım ve el zanaatları ile kendisine yeten işte birçok ustanın hayat bulduğu bir şehir olmuş. Denizli bugün kaliteli pamuk üretimiyle, kaliteli tekstil ürünleriyle dünyada kendisini kabul ettiren, bu üretimini de tarihten gelen kendisine yetebilme yetisiyle çoğu zaman devletten bir kuruş yardım almadan gerçekleştirebilmiş çalışkan insanların da kenti. Denizli, Aydın ve Muğla'dan iş insanları kısa bir süre önce bu bölgede tarihi binlerce yıl öncesine uzanan işte kültür, tarih, tarım, coğrafi, yer ve sanatın her alanında unutulmaya yüz tutan, hayatın içinde yer alan, bugünü hazırlayan bütün bu değerleri aramak için bir hayalin peşine düştüler. Bir Ege hayali kurmak ve bunu gerçekleştirmek için yola çıktılar. Ege Hayali projesinden işi nedeniyle sık sık Denizli'ye giden arkadaşım e, Suat Bayrakçı aracılığıyla haberim oldu ve bu projenin e, mimarlarından e, Denizli'li bir iş insanını Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkan Yardımcısı e, Sayın Melek Sözkeseni programa davet et, etmek istedim. Sağ olsunlar beni kırmadılar. E, bugün stüdyoda konuğum oldular. Hoş geldiniz Melek Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Denizli için e, söylediğiniz sözler adına bir Denizli olarak öncelikle teşekkür etmek isterim. Rica ederim. Kesinlikle e, fazla fazla şimdi de konuşacağız. E, Denizli'yi onurlandırdınız. Keyifle. Denizli'ye en son 2010 Ağustos ayında gelmiştim. İşte ruhsuz Dostlar Korusu ile Pamukkale Üniversitesi'nde bir Zeybekler konseri yapmıştık. Denizli Diş Hekimleri Odası konserin yapımını üniversiteyle birlikte üstlenmişlerdi. Yani işte bizler için tadına doyulmaz bir üç gün yaşamıştık. İşte çevredeki antik kentleri gezmiş, Pamukkale travertenlerini de görmüştük. Tada hala aklında bir gezi ve konser olmuştu. Şu denizle Aydın ve Muğla üçgeninde gerçekleştirmeyi hedeflediğiniz Ege Hikayesi projesinden kısaca söz edebilir misiniz? Bu projeyle ne hedefleniyor? Tabii ki ee, öncelikle e, ben bir sivil toplumcuyum. Hı hı. Nerede başladığımıza biraz e, bir tık önden alacak hı hı. olursak, e, bir aktivistim, bir sivil toplumcuyum. Sivil hı hı. toplumcu olarak e, sanıyorum hayatımın geri kalan kısmında geçireceğim. Hı hı. Seviyorum ve besleniyorum. E, i̇ş dünyasının e, oluşturduğu Türk konfet çatısı altında e, 29 tane federasyondan bir tanesi. Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası İnsanları Federasyonu. Hı hı. Gesifet kısaltılmıştı. Kısa e, Gesifet de kendi bünyesinde 10 tane derneği barındırıyor. E, Aydın Muğla. Denizli, Denizli üçgeninde. Kapsıyor. Ee, onu kapsıyor. Ee, bu federasyonun e, kurucu derneklerindeniz. E, aynı zamanda şu anda e, federasyonda yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev alıyorum. Ne zaman kuruldu ges gesifet. GESİFET? 2014 e, Beş yıl. genç, yılında. Genç bir oluşum. Evet daha çok yeni, çok hmm. bebek ama e, hızlı koşmaya başladı. Hmm. Hızlı güzel. yol alıyor yeni dünyayla birlikte. Çok güzel. E, GESİFET'in e, tabii ki bölgenin kalkınması için ve üç bölgenin ortak paydasında... Hmm. ...bir şeyler yapması lazım ve biz bunun için ilk defa yapılmış Türkiye'de bir model... ...bir ortak akıl çalıştayı düzenledik. Üç gün süren bir ortak akıl toplantıları Yakın düzenledik. Mı? Yakın zamanda geçen sene Kalkınma Ajansı buna destek oldu. Maddi manevi destek oldu. Bu üç günlük çalışmanın sonunda ortak akılla ve yeni zaman teknolojileriyle... Ee, bu bölgenin kalkınması için bir Ege hikayesi hmm. yazmalıyız. Ortak çıktı. Bu yönetim kurulunun verdiği bir karar değil. Hmm. Bu tamamıyla bizim paydaşlarımızın, üyelerimizin, katılımcılarımızın ortak aklıyla çıkmış bir şey. Üç bölgenin e, paydalısına baktığımız hmm. zaman e, turizm tabii ortak fayda çıkıyor. çıkıyor. E, tarım öne çıkıyor. E, coğrafi değerler, yöresel ürünler... ...unutulmaya yüz tutmuş artık e, neredeyse son ustaların yaptığı el işleri. E, el işleri. Hmm. E, ve tabii ki e, bütün tarih. dünyada tarih, e, kesinlikle tarih hmm. kültür. Ve e, bunun bir şekilde e, farkındalığını arttırmamız hmm. e, ve e, deneyime yol açmamız lazım. Hmm. Çünkü artık son zamanlarda e, yeni dünya insanları deneyimleyemedikleri... Dokunmadıkları parçası olmadıkları hmm. bir şey istemiyorlar. Ne kadar e, dünya miras listesinde de yer alsa e, ne kadar güzel olsa da mutlaka tamam. bir e, tarafında e, hmm. o e, ürünü o yeri o hmm. meyveyi adı her yani neyse, neyse e, deneyimlemek istiyor. Biz e, buradan yola çıkarak bir Ege hikayesi hmm. yazmaya karar verdik. Ve bunun için e, önümüzdeki günlerde tabii ki bir e, basın lansmanına ihtiyacımız var ki hmm. herkes duysun. Ama mutfak çok tarafı e, çok kolay değil. E, bugüne kadar e, yaklaşık bir yıl geçti. Hmm. Bir yıldan hmm. beri e, Ege hikayesinin takipçileri oluşmaya başladı. Hmm. Halktan e, kişiler biz de Ege hikayesine e, ürün gönderebilir miyiz? Bizim hmm. ürünlerimiz de ya da bizim bölgenin coğrafi hmm. e, yerleri de Ege hikayesine yer alır mı? Elbette yer alır. Başımızla birlikte. Biz de yer almak isteriz. Seve seve. Açık çok radyo, yeşil gazete. Seve seve, e, keyifle e, efendim. Ege hikayesini bir şekilde mutfağını artık Hı. oluşturmaya başladık. E, yemek yavaş yavaş e, kıvamına gelmeye başladı. E, 7 ve 8 Aralık'ta e, ilk ayağı Denizli'de Basın lansmanı Hı -hı. Ulusal e, Danışma Kurulu, Ege Hikayesi'nin Ulusal Danışma Kurulu üyeleriyle start alıyor. Çok güzel. E, ve e, buradaki amacımız farkındalığı arttırmak. Ege'nin hakikaten unutulmaya yakın ama unutulmaması gereken değerleriyle e, Ege'ye e, istenilen… Dünyaya taşımak, e, hem yerel insanlara evet, hem de dünyaya Evet, açılmayı sağlamak Doğru. istiyoruz Hı -hı. Ege Hikayesi. E, kısaca bundan ibarettir. Anladım. Bir türkü arası verelim isterseniz. Yine Denizli'den, denizin yetiştirdiği en önemli seslerden birisi. Özay Gönlüm. Ondan Bozluğan Zeyve'ni dinleyelim. Sonra yine muhabbete devam edelim. Tabii ki. <gülüyor> Duman da vardı şu dağların başında Duman da vardı şu dağların başında Gönlüm kaldı toprağımda da. Ben değil cümle alemin başında İmanın dağlar bozdobanın sövüdü Çok verdiler ben tutamadım övü Osman'ın dağlar yarım gitti gelmedi Kudras çaylar bir yudum su vermedi Projenin ortakları arasında geleceği paylaş sivil İnisiyatifi de var. Kısaca onlardan da söz edebilir miyiz? E, tabii, e, gecikmetsin. E... Bünyesindeki derneklerin her birinin e, bu projede emekleri var. E, aynı zamanda e, Denizli Ticaret Odası bizim e, en büyük destekçilerimizden bir tanesi. Benim de yönetim kurulu başkan yardımcılığını ticaret odasında da yaptığım. E, tabii ki e, üç ilin büyükşehir belediyeleri... Sivil toplum kuruluşları odaları e, bu çünkü e, GESİFET'in e, bünyesinden çıkmış bir proje ama tamamıyla o sevdalı Hı -hı. insanların şehirleri için bölgeleri için Hı -hı. nasıl kalkınabiliriz nasıl daha iyi olabiliriz daha iyi daha kaliteli daha mükemmeli Hı -hı. nasıl bulabiliriz. Ortak paydasında çıkmış ee, sivil inisiyatif geleceği e, paylaş ee, bizim e, aynı zamanda arkadaşlarımız proje koordinatörlüğünü yaptılar ve e, Ege Hikayesi projesine e, tamamıyla gönüllü destek veriyorlar gecelerini gündüzlerine katıp. Ee, tamamıyla onlara da buradan e, selam olsun herkese. Selam olsun Bu projede be. emeği geçen herkese selam göndermek istiyoruz. Hiç emeğin küçüğü büyüğü yok. Evet. Ortak evet. E, paydamız Denizli olduktan sonra ve evet. Aydın Muğla olduktan sonra... Evet. ...tabii ki Türkiye olduktan evet. sonra bizler her şekilde... Sivil inisiyatif olarak, beşinci güç olarak e, olmamız gerektiği yerdeyiz. E, biz sivil toplumculuğu e, siyaset üstü yapıyoruz. Burada hiçbir e, siyasetin yeri yok, hiçbir e, rengin. Ee, ırkın, dilin, dinin Hiçbir e, önemi yok Bu tamamıyla herkes katılabilir Herkesin katıldığı hmm. e, Ortak, e, insani Hoşgörü, barış, sevgi Dilinde e, bütünleştiğimiz hmm. e, Ve e, daha iyi hedefleyen e, Bir proje hmm. e, Sivil inisiyatife de e, kesinlikle e, Geleceği e, hmm. Çizmemizde e, yardımcı oldukları için e, Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz Az önce de bahsettiğiniz Denizli, Aydın, Muğla ayrı ayrı değerlere sahip kentler yani bir arada bu Ege hikayesine kafa yoruyorsunuz ama ayrı ayrı değerlere sahip örneğin Denizli sanayisi, ihracatı, işte termal sağlık turizmi ve antik kalıntılarıyla daha çok öne çıkarken işte Aydın'da tarım öne çıkıyor. Muğla deyince akla yaz turizmi geliyor. Yani bu üçgen bir anlamda Anadolu'nun tarih, tarım ve sanayi açısından en bereketli topraklarında içeren bir bölge, değil mi? Yani o anlamda. Tabii da ki çok altın su... üçgen diye tabir ettiğimiz turizm ortak payda gözüküyor. Denizli'ye baktığımızda sağlık turizmini görüyoruz, termal sularından dolayı. E, Pamukkale tabii ki bir görsel, söylen görsel turizmi görüyoruz da e, İsa'nın 12 havarisinden birinin mezarı e, var. İnanç turizmi devreye giriyor. Doğa sporları için evet. de çok uygun. Değil Kesinlikle. Değil Yamaç paraşütü, Yamaç yani paraşütü rafting. Var. Balon turizmi var. E, şu anda Denizli'de yaklaşık her gün 15 tane balon havalanıyor. Balon turizmi Hı. dediğimiz zaman Kapadokya aklımıza gelir ama e, 15 ile 20 arasında e, duruma göre, arz talebe göre e, balon havalanıyor ve hakikaten e, baloncular için e, rüzgar ve iklim olarak çok tercih ettikleri bir bölge. E, bu antik kalıntıları ve Pamukkale'yi gökyüzünden e, görme imkanına sahipsiniz. E, Aydın'a baktığımız zaman tabii ki Kuşadası zaten e, en güzel turizm yerlerinden bir tanesi ülkemizin. E, inciri e, paha biçilemez, zeytini aynı şekilde. Aydın'ın bir ünvanı vardır. E, Dağ Ovalarından bal, ovalarından yağ akan aydındır. Zeytin ve incir bizler için hem kutsal meyvelerdir hem hmm. de hakikaten e, Yaradan'ın verdiği mucizevi ya. e, bitkilerden. E, Muğla'ya baktığımız zaman hani Muğla'dan daha çok öne çıkmış bir bodrumu görüyoruz. E, Göce'yi görüyoruz, Marmaris'i görüyoruz. Denizi, güneşi, koyları, güneşi, e, yat tabii. turizmi e, bunların hepsini birleştirdiğimizde tabii ki sanayileşme olarak e, Denizli'nin e, önemi, var. önemi var. Türkiye'de hatta yani sadece. Şöyle biz hmm. bunda tabii çok gurur duyuyoruz. Artık Made in Turkey e, havlu ve bornozda baktığımızda hmm. Made in Turkey'den Made in Denizli'yi aramaya başladı hmm. e, yurt dışı. E, Denizli o konuda e, iddialı. Bu çok önemli Sanayi anlamında e, çok fazla sektör var denizli sadece tekstille biliniyor ama şu anda e, makine sanayisi kablo bakır sanayisi mermer sanayisi ocakları e, bunlar denizli için ana kalemler e, hakikaten altın oran dediğimiz e, bir bölgedeyiz altın üçgendeyiz. Bu kamuoyunu açık çağrınızda işte değerlerimizi hep birlikte tekrar keşfetmek, işte bölgemizi ortak akıl kullanarak birlikte geliştirmek amacıyla yola çıktığınızı belirtiyorsunuz. Yani bunun için neler planlıyorsunuz? Tüm bunları içeren örneğin ne bileyim bir festival bence hepsini kapsayacak çok çok ben güzel şey olur. Olabilir. Evet festival bizim e, etkinlik takvimlerimizin arasında var. Tabii ki biraz önce bahsettiğim gibi mutfak e, hemen e, her şeye anında e, düğmeye çok basamıyorsunuz. Doğru. Yavaş yavaş oluşması lazım ama e, festival bizim e, çok önem verdiğimiz ve e, belki dünyayla e, köprü kurmamızı sağlayacak e, bir etkinlik olacak. Festival e, planlarımızın arasında var. E, aynı zamanda e, küçük küçük anketler yarışmalar yapıyoruz e, halkın da e, mutlaka Denizli için ve bu bölge için Belki bizlerin bilmediği değerleri vardır. Hı hı. Fikir maratonları yapıyoruz. Çok Bu da. fikir maratonlarının sonunda mesela artık çok az ustanın kaldığı körüklü çizme, sökenin körüklü çizmesi ortaya çıktı. Bıçak Yatağında bıçakçılık çok ünlü. E, Yamışçiliği yata yatağın bıçakları cam işçiliği Hittitlerden gelen bir Aynen öyle var. cam işçiliği Hı -hı. terrakota mesela artık son usta çalışıyor Hı -hı. E, Kızıl toprakla ürünler yapmayı Hı -hı. E, terrakota nikferde denizlinin bir Hı -hı. E, koynunda -de e, değer Hı -hı. E, var. E tabii ki buldan bezine baktığımız zaman hala o kara tezgahlarda buldana gittiğinizde o e, sesleri duyarsınız evlerin altında e, buldan kızılca bölük yöresindeki dokumalar e, dünyada e, paha biçilemez eserler e, çok fazla değerleri var güney bölgesine gittiğinizde e, belki bölgenin ya da Türkiye'nin en güzel üzümleri ee, orada yetişiyor. Ee, oradan çıkan üzümlerle e, çok güzel ödüller aldı oranın şey, şey sanayisi. Şey var yani bir Türkmen ve yörük geleneklerinin hala belki köylerde yaşadığı var bir bölge. Ki. Evet. Bir Zeybek kültürü var. Evet. Anladın değil mi yani az önce dinledik işte birkaç türkü Zeybek türküleri. Önemli sanatçılar yetiştirmiş Denizli. Mesela İbrahim çaldı. Çok iyi bir ressam. ressam evet. Pınar'dan bahsedebiliriz. Yani Klasik Türk müziğinde. Az önce dinledik Özay Gönlüm. Ee, bir nemenin mektubu vardır değil mi? Evet. Bilirsiniz Çok... ne kadar evet. keyiflidir. Evet. Yörenin şivesini kullanarak nasıl güzel kaleme almıştır değil mi? Doğru. Bir de Talip Özkan var. Ben bu programda sık sık işte her sene en azından doğum gününde bir kez onu anlıyorum. Türküler çalıyorum. Bugün siz ona da vesile oldunuz. Bir kez daha Talip Özkan'ı. ...dinleyicilerimle ve işte sizlerle paylaşma şansım oldu. Ne bileyim belki onun adını taşıyan bir sempozyum yapılabilir. Çünkü şöyle diyeyim ben size... ...Talip Özkan 1977'de yurt dışına gitti. Daha önce TRT'de halk müziği programcısı ve sanatçısıydı. İşte korolar kurdu. Ve 1977'de Paris'e yerleşti. Yani ne yazık ki Türkiye'de değeri bilinmedi... Fakat Paris, Fransa, işte Radyo Fransa onun albümlerini yaptı. İşte Paris 8. Üniversitesi'nde bir kürsü açıldı. Orada Türk müziği dersleri verdi. Aynı şekilde Hollanda, Rotterdam Üniversitesi'nde. Ee, ve yani 2010 yılında hayata veda etti e, Talip Özkan. E, çok önemli bir şey olabilir aslında. O bölgeyi, Denizli'yi yeniden dünyaya anımsatma anlamında. İşte Pamukkale Üniversitesi Konservatuarı... Belki yine Paris 8. Üniversitesi ile ortak bir planda bu festival içerisinde bir sempozyum düzenlenebilir, bir güzel, güzel bir olmuş. konser yapılabilir yani çünkü şey üniversitenin de halk müziği koroları var ben evet. takip ediyorum. Böyle bir şey olabilir. Şimdi isterseniz bir Talip Özkan türküsü dinleyelim. Evet belki e, dediğiniz gibi e, Talip Özkan'ın değerini e, gerek Denizlililer gerek de e, Türkiye e, yeteri kadar bilmiyor. Hı -hı. E, Gesifet e, Ege hikayesi aracılığıyla neden olmasın Aynen. bizim bir ahde vefa borcumuzu kesinlikle ödeme yöntemimiz lazım. olabilir. Talip Özkan'ın da bize e, sanıyorum e, marka değerinin çok büyük şeyler katacağı zaten. E, Sana Şimdi Elbette. Düşünün o yıllarda yetiştirdiği öğrencileri bugün Anadolu'da dolaşıp halk müziği araştırmaları yapıyorlar. Yani böyle bir sempozyum bence çok çok değer katar. Hem Talip hocamızın Türkiye'de bıraktığı 4000'den fazla türkü derlemiş. Bu anlamda onu da düşünmek gerekir diye öneriyorum. Yani. Ben Tal bu notlarımın arasında e, alıyorum ve e, lütfen desteklerinizi esirgemeyin zaman, açık keyifli. radyo ve Ercüment keyifli, e, Bey keyifli, olarak. Keyifli. E, evet ya. Talip Özkan'la bu e, festivalin sempozyumun mutlaka bir yerinde olması lazım bize gurur verir. Biz bugüne kadar yeterli değeri vermediğimiz Kesinlikle. için aslında iğneyi batırmamız gereken evet. bizleriz. Burada tabii ki amacımız farkındalık yaratırken aslında bunları da ortaya çıkarmak. Bizim o kadar büyük değerlerimiz var ki. Bu büyük değerleri gelecek nesillere aktarmak da görevlerimizden bir tanesi. Ki, sadece hı hı. bizim bilmemiz, dinli Doğru. olmamız veya hafızamızın bir yerinde yer ediyor olması Doğru. değil. Bizim bir sonraki yetiştirdiğimiz nesile bunları aktarmamız ve sadece bunlarla övünmemiz bile yeterli. Doğru. Çok büyük bir mirasa Kesinlikle. sahibiz. Yani her yıl yapılıyor aslında Denizli'de. Talip Özkan anma konserleri ama bence... Orada kalıyor yani bunu birazcık daha üniversite bünyesinde taşımak lazım. 60 bin öğrencisi olan bir kent Denizli ve konservatuarı var. Tabii dinamik bir kent ee, 60 bin öğrenci az bir rakam değil ama bana hmm. soracak olursanız artık Denizli'nin ikinci, üçüncü üniversiteye ihtiyacı var. Ee, bu potansiyeli hmm. karşılayabilecek güçte hı hı. E, hı hı. 60 hı hı. niye 160 bin olmasın e, hı hı. tabii ki seve seve e, güzel sanatlar e, fakültesiyle konservatuarıyla hı hı. E, ve Pamukkale Üniversitesiyle hı hı. E, Gesifet e, bunun bir paydaşı olmaktan onur duyacaktır. O zaman bir Talip Özkandan bir zeybek dinleyelim, serenler zeybeyi. Sonra yine devam edelim. Tabii ki. 5 Bir hayali projenizin bir yerinde şöyle demiştiniz değiştiremeyeceğimiz bir geçmiş geride dururken biçimlendirip sahip olabileceğimiz bir gelecek bizleri bekliyor. Yani gelecek için düşünmezsek bir geleceğimiz olmayacak. Bu bence çok doğru bir yaklaşım. Bu sizin de bildiğiniz gibi bu yıl İsveç'te genç bir kız ortaya çıktı. Greta Thunberg ve tıpkı sizler gibi eğer hemen harekete geçilmezse bir geleceklerin olmadığını düşünüyorum. İşte Greta'nın anlattığı bu adam bütün dünyada karşılığını buldu ve Ağustos ayında... 150 ülkede milyonlarca genç sokaklara çıkarak hükümetleri yaklaşan tehlikeye karşı önlem almaya çağırdılar. Bu iklim krizi ve ekolojik yıkım eğer gereken adımlar atılamazsa gelecek 10-12 yıl içerisinde dünyayı hem biz insanlar ve hem de diğer canlılar için yaşanmaz bir yer haline getirecek ve hepimiz bu e, konuda zaman kaybetmeden bir şeyler yapmalıyız diye düşünüyorum. Özellikle sürdürülebilir tarım ve enerji politikaları üzerine yani e, kafa yormalıyız. E, yani programın başında tarihte kendine yetebilen çalışkan insanların kenti olarak tanımladığım Denizli ve keza yine Aydın ve Muğla bu anlamda şanslı bölgeler. Toprakları hala verimli ve işte rüzgar, güneş konusunda çok zengin bir e, coğrafi konumda yer alıyorlar. İşte ayrıca su zengini bir bölge. Yeraltı su kaynakları var. Yani bu üç kentin iş insanlarına da bu anlamda çok iş düşüyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani neler yapılabilir? Kesinlikle. Çünkü doğayı da koruyamazsak gerçekten bu gidişat çok iç açıcı değil çok içici, yani. Çok iç açıcı gözükmüyor. Herkes için. Yani. Tabii tabii aynen. E, nefes alan, yaşayan her canlı için, her bitki Hı -hı. için e, bu geçerli. Biz bir taraftan yapar ...diğer taraftan yıkmayı değil... De. E, ...birlikte büyümeyi... E, ...ve birlikte... E, ...güzel olmayı hedefliyoruz... Hmm. E, ...tabii ki bu üç bölge... ...özelinde konuşacak hmm. olursak... E, ...yaklaşık yılın on ayı... ...güneş Güneşli. alan... E, ...rüzgarın, Rüzgarı verimli bol. rüzgarın... ...olduğu, e, rüzgar tribünlerinin... ...kullanılabildiği... E, ...güneşin... Bence yeterli kullanılmadığı ama güneşin çok cömert olduğu bir bölgedeyiz. Bunları kesinlikle kullanmamız lazım. Bizim dışarıdan enerji satın alamayacağımız şu anda alıyoruz ama artık almamamız lazım. Almamamız için gereken her şey var. Ama bunu doğru, verimli kullandığımız zaman aslında evet. e, enerji bağımlılığımız da ortadan kalkmış olacak. E, bu ekonomik olarak da bizi çok zenginleştirecek. Çok e, ve tabii önümüzdeki günlere baktığımız zaman da e, yakın gelecekte, çok uzak değil, yakın gelecekte e, büyük e, su krizlerinin, büyük ve gıda gıda krizlerinin, büyük doğa krizlerinin bizi Kesinlikle. beklediğini görüyoruz. Çok uzak değil yani. Uzak on değil. Yıl. Evet. Yani bizden sonraki nesilleri düşünmek zorundayız. Kesinlikle. Bizden sonraki nesillere kadar belki bizim e, insan ömrünün uzadığını da göz önüne alacak olursak, e, biz 10-15 sene sonra e, bunları e, göreceğiz. Çok güzel yaşamaya başladık. Kesinlikle. Bunun için tabi ki yine e, Greta'nın yaptığı da bir farkındalık e, çalışması ee, ...biz de bu farkındalık... E, ...için elimizden geleni yapmaya... E, ...yeterince gayret gösteriyoruz. Bak, mesela... Ege hikayesi Hı -hı. tamamıyla... E, ...iyiye odaklı... ...hep bunu söylüyorum ya... ...iyi tarım, Hı -hı. E, iyi enerji... E, ...buna odaklı... E, ...proje... Hı -hı. ...bizim e, anayasamızda bu var... E, ...çevreye duyarlı bir proje. Şöyle ben Yeşil Düşünce Derneği'nin de üyesiyim... ...Yeşil Düşünce Derneği'nin de... E, ...yenilenebilir enerji... ...ya yönelik çalışmaları var. İşte Trakya'da, Çanakkale'de böyle bir çalışma yaptılar. İstanbul'da yine devam ediyor. Yani enerji kooperatifleri öneriyorlar insanlara. Evet. Ve şeyde yine Ege'de Bergama Belediyesi ile ortak bir proje yaptılar. Yani örneğin Yeşil Düşünce Derneği'nden de bu konuda destek Tabii alınabilir. Ki. Keza yine bu organik tarımla ilgili buğday derneğinin de üyesiyim diğer taraftan. Yerli yani... tohum çok önemli ee, bizim burada yine vurgulamaya hmm. çalıştığımız şeylerden bir tanesi bir iki tane örnek vereyim dinleyicilerimize de hmm. ee, söke ovasında yetişen pamuk dünyanın en verimli şey. en güzel pamuğu. Ee, yine e, güney bölgesinde denizli güney çal bekilli bölgesinde yetişen üzümler yerli üzüm yerli tohum en iyi şekilde şarapçılıkta kullanılan besin değerinin çok yüksek olduğu kara üzüm dediğimiz e, üzümler yine bizim coğrafyamızda yetişen ürünler aydın inciri aydının zeytini bodrumun mandalinası narenciyesi ee, o kadar güzel ürünler var ki e, coğrafyada ama tabii ki e, genel olarak ülkeye baktığımız zaman artık yerli tohum politikasını e, önümüze koymamız lazım ata tohumunu e, kaybetmememiz lazım e, son zamanlarda yaptığımız. Ee, zararın neresinden Kesinlikle. Dönseniz Ker Artık e, eski konuşmanın çok anlamı yok Ama geleceği yaratabiliriz, Ama geleceği yaratabiliriz Sözümüzde çok söylediğimiz doğru. gibi e, O yüzden geleceğe e, Güzel bir miras bırakmak için e, Tohum ve Sürdürülebilir enerji e, Kullanılması gereken e, En büyük kalemlerden e, ikisi Peki bir türkü daha dinleyelim mi Talip Özkan'dan yine bir Zeybek İnce Mehmet Zeybeği çok keyiflidir. Benim de çok sevdiğim bir e, zevktir. Keyifle tabii dinliyoruz. ki dinliyoruz. Ooh, ooh, ooh. Turizm ve sanayi kenti olduğu gibi aynı zamanda işte 60.000'den fazla üniversite öğrencisini de barındıran bir kent. Yani bu potansiyelin kentin gelişimine aktif olarak katıldığını düşünüyor musunuz? Yani bu konuda neler yapılabilir? E, e, tabii ki e, eğitim Şehre denizli baktığımız zaman 60 bin öğrenci nüfusu Hı -hı. Iı, gerek ekonomik anlamda gerek ıı, şehre verdiği dinamizm anlamında yeterli değil. Ama e, dolu dolu bir rakam. Daha da e, yükselmemesi için hiçbir sebep olduğunu düşünmüyorum. Doğru. Yine e, Adnan Menderes Üniversitesi ve Sıtkı Koçman Muğla'daki üniversiteyle üç üniversite, birlikte... Üç, üç üniversitenin de bu projeden bilgileri var, e, destekleri var. Tabii ki daha çok hmm. destek istiyoruz. Yani biz akademik dünyanın hakikaten e, şehirle ilintili olmasını... Ee, evet. Üniversite sanayi işbirliği üniversite şehir işbirliği evet. ee, üniversitelerin sadece kampüslerde kalmasını istemiyoruz kesinlikle şehire evet. entegre olmalarını istiyoruz evet. ee, ve e, desteği görüyoruz ama neden daha çok olmasın evet. tabii ki evet. e, daha çok destek biz bilimle yoğrulursak eğer e, bazı çok şeyler çok... oturacak. Ee, bilimin olmadığı yerde e, bunlar e, ütopik e, düşüncelerden öteye geçemiyor. E, bunlar çok güzel fikirler tabii ki bunların yanında ülkede çok çok güzel fikirler ortaya atılıyor. Evet. Ama mutlaka bilimin ışığında e, hmm. devam etmemiz gerektiğini e, düşünüyoruz. O yüzden Hı -hı. üniversiteler ve öğrenciler bizim için önemli. Peki. Bugün de programın sonuna gidiyoruz. Sevgili dostlar bugün stüdyoda Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Melek Sözkes'in konuğum oldu. Melek Hanım'la bir süre önce uygulamaya giriştikleri Ege Hikayesi projesinden zamanımız el verdiği ölçüde bahsetmeye çalıştık. Sanıyorum bundan sonra da bu projenin devamını konuşmamız gerekecek. Bir saate ee, sığdıramayacağımız kadar Tabii. büyük bir e, hikayeden bahsediyoruz Aynen. aslında. E, Valla işte ne bileyim ben açık radyo, Babil'den sonra programım bile bu projenin seve seve bir parçası Çok olmak isterim. Çok yani. teşekkürler. Peki dinleyenler Ege Hikayesi'ne nasıl katı dahil olabilecekler? Yani Ege Hikayesi'nin sosyal medya hesapları, hesapları var. var. Yani biliyorsunuz artık hmm. günümüz dünyasında e, Instagram, Facebook, Twitter Onları... e, hepimizin e, olduğu mecralar e, hmm. gerek şahsen gerek kurumlarımızla gerek kurumların yanında e, projeler isimleriyle e, Ege Hikayesi'ni e, takip edebilir tabii ki izleyicilerimiz. Gesifet'in daha başka projeleri de var. Güzel işlere imza atıyor. Şu an bugüne gaykercisini konuşuyoruz ama bu demek değil ki başka bir şey yapmıyoruz. Yine e, bu sosyal mecralarda Gesifeti takip edebilirler. E, şahsen bizlere yöneltmek istedikleri, takibi almak istedikleri e, soruları, istekleri olursa bizim şahsi hesaplarımızı e, benimkini Melek Sözkesen olarak e, gerek başkanımızınkini ve yönetim kurulu e, arkadaşlarımızı e, internet dünyasında ve sosyal mecraların hepsinden ulaşabilirler. Hı hı. E, bize bir şey göndermek istediklerinde e, hashtag Ege hikayesi veya et Ege hikayesi hı hı. yaptıklarında e, ya e, sordukları soruların cevaplarını ya da gönderdikleri e, resimlerin, fikirlerini ...mutlaka muhatabı karşılığını bulacaklardır. Ben Ege hikayesini takip etmelerini özellikle isterim. Ara sıra böyle küçük sürprizlerimiz de olabiliyor. Takipçiler arasında yapılan küçük anket sorularla, küçük fikirlerle... ...karşılıklı interaktif şekilde sosyal medyayı da kullanıyoruz. Melika da davetimi kırmayıp geldiğiniz Ege hayalini bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu hayaliniz daha çok insan tarafından paylaşılır ve gerçek olur. Sevgili dostlar haftaya pazartesi 13'te 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programında yine bir konuğum olacak. Programı çok sevdiğim ve her zaman keyifle dinlediğim, saygıyla ve rahmetle andığım Denizlili Talip Özkan'dan dinleyeceğimiz bir türküyle kapatmak istiyorum. Karabaş koyunu, esen kalın. Teşekkür ederim, sağ olun. Getirdim Getirdim de Kabarducum Dibine Yatırdım Ablası da Saydı Ben bakırım Götürdüm Ablası güzel Kendi karabaş konyalık Çözdal Çözdal, çözdal Aşar karlı da dağlara aşalım. Düşer ise tozlu yollara düşelim. Çenkeri se Abilden sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçak destekleri için açık radyo dinleyicileri Tülin ve Onur Kembere teşekkür ederiz.